İyi akşamlar sevgili dinleyenler, Türlü'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet Ali Arslan. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Kutsi Ergün bir röportaj yaptık iki gün önce. Az sonra onu yayınlayacağım. Ozan maalesef röportaj vaktinde çalıştığı için yanımızda olamadı. Haftaya tekrar beraberiz onunla. Röportajı bir yandan bayağı gürültülü bir yerde yaptık. Ee, elimden geldiği kadar temizledim. Ama bir şeyler kaldıysa, ki küçük bir şeyler kaldı, onlar için özür diliyorum. Şimdi Kutsal Güner'i tanımayanlar için ilk önce bir bahçe çalalım. Ee, ondan sonra röportaja girelim. Ama basit bir şekilde özetlersem, klasik Türk müziğini ve e, mevlevi müziğimizi dünya müziği aranasında taşıyan e, insandır Kutsal Güner. Hem icra çalışmalarıyla hem de çok bu kelimeleri sevmese de füzyon, sentez ya da bu müziği başka müziklerle buluşturmak açısından çok önemli çalışmaları var. Bir yandan da babası Ulver Ergüner, dedesi Süleyman Ergüner'de, kardeşi başka bir Süleyman Ergüner'de efsanevi bir Neyzen ailesi Erguner ailesi onu da e, söylemek gerekiyor e, şimdi Le Passion İstanbul albümünden e, ilk parçayı dinleyeceğiz İstanbul'u dinliyorum diye e, benim favori işim olabilir Kutsal Güner'in çalışmaları içinde e, besteciliği Kutsal Güner'in e, düzenleyen ve grubu yöneten Kutsal Güner grupta kendi jenerasyonlarının en önde gelen üstadlarından oluşmuş zaten. Vokallerde Recep Birgit, Halip Neci Halil Necipoğlu, Sofia, Neoholitao, Panayotis Drakopoulos Kutser Güner neydi Hakan Güngör Kanun'da, Necip Gülses Tanbur'da, Derya Türkan Kemençe'de, Şükür Kabacı Klarnet'te, Yurdal Tokcan Ud'da, Reno Garciofons Kontrbasta, Bruno Kayla ve Pier da ritimlerde. 2002'den bir, 2002'de çıkmış imaj etiketiyle bir konser kaydı bu. İstanbul'u dinliyorum, mu dinliyoruz. Tabii ki şiir Orhan Veli'nin akabinde de röportajın ilk kısmına giriyoruz. Kutsi Erguner. <Gülüyor> Kutser Günerle birlikteyiz. Çok teşekkürler konuk olduğunuz için yani onurlandık. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun. Sizin bizim programın da türlü, onun özelinde de ayrı bir yeriniz var. İlk programımız sizin projelerinizdi. bütün sizi Kutser Güner çalmıştık baştan sona. Evet, evet. İlk evet belki dinleyicimiz hatırlar. Evet. Güzel, güzel. Sağ olun. Şimdi normalde Fransa'dasınız. Biz sizi bir konser vesilesiyle yakaladık. Schubert ve Şevki Bey diye. Cemal Restre'de. bu fikir nasıl gelişti? Bu esasında ben bu projeyi bir 20 sene önce kadar İstanbul Festivali'nde gerçekleştirdim ilk defa. Eee Ayaderin Kilisesi'nde oldu. O bir ilk denemeydi. Ee, biliyorsunuz bütün bölümümüzün Hans Kitapları'nı'nda Şevki Bey'den bahsederken Türk muskisinin şu verti denir. Evet. Veya Itri'den bahsedilirken işte Türk muskisinin bah'ı falan dedi. Ama bunun nedenini kimse de düşünmez hani. E, bir, e, hangi sebepten dolayı böyle bir benzetme yapılıyor, düşünülmez. Hakikaten ben buna böyle bir baktığımda önce e, biyografileri beni çok şaşırttı. Yani hayat hikayeleri neredeyse tıpatıp benziyor. İkisi de 31 yaşında ölmüş. İkisi de içkiye çok meraklı ee, e, yani e, böyle iyi yaşayan insan değil ama hüzünlü insanlar biraz hani içkiye keyiften değil de biraz da hüzünden düşmüş insanlar gibi ee, ve böyle bir, e, bir meslek anında e, böyle beş on tane şarkı çıkıyor Şevki Bey'den bu tarafta e, Schubert'ten işte 5-10 tane lider çıkıyor, çıkıyor falan. Ve sonra baktım e, şarkı formunla lider dediğimiz e, Batı e, liderlerin arasında bir benzerlik var. İkisi de aşk şiirleri üzerine bestelenmiş Form olarak da bir yakınlık var. E, de, demek ki o benzetmenin de bir sebebi varmış esasında. E, sonra bunları ben müzikleriyle buluşturmayı düşündüm. Aralarında 60 yıl kadar bir fark var. Yani Şevki Bey daha sonra doğmuş 60 yıl kadar sonra. Ama yine aynı devrin insanları. Biri Viyana'da, birisi İstanbul'da falan. Ve sonra şöyle bir şey düşündüm. Yani hep deriz ya müzik üniversal bir dildir. İşte evrensel bir dildir falan diye denilir. Esasında evrensel olan müzik değil de müziğin konusu. Yani burada e, bir aşk literatürü var. E, o literatürün, o şiirin e, etkisiyle beslenenmiş müzikler var. Müziklerin dili farklı ama konusu aynı. E, Şairler de birbirine benziyor. Artık bunu e, bir yerde buluşturmak gerekiyordu. Ne kadar güzel. E, bir yandan bu çeşit dönem ve kişilik çalışmalarını çokça görüyoruz sizde. İşte e, bu. Zaharya albümü olsun, yani Fener albümü olsun, işte Kutsal, gün, ay Kutsal Günler diyorum, Tatyos'un eserlerini yani çok yapıyorsunuz bu e, şey kişilik, e, tarihsel dönem e, ve böyle neredeyse akademik diyebileceğimiz bir müzik incelemesini. Bu bu eğilim e, nereden geliyor? Ben bu listeye bir de şey ilave etmek istiyorum çünkü e, bundan aşağı yukarı 15 gün önce Venedik'te de şeyi gerçekleştirdik. Petrakilan Padaryos. Evet onu da soracağım. Ee, Neyzen Petrakilan. Onun eserlerini yaptık. Ee, şimdi şöyle biz tabii Türkiye'de bir müziğin adına Türk muskisi diyoruz. Türk sanat muskisi diyoruz falan. Ama yani tanımlamada ve isim bulmakta da bir zorluk çekiyoruz. Yani kimisi Türk sanat muskisi diyor. Kimisi e, Türk muskisi diyor. Kimisi klasik müzik diyor. Kimisi Osmanlı müziği diyor falan yani adını da bulamadığımız bir müzik var. Bu müzik bir imparatorluğun mirası. Ve o imparatorluk çok uluslu, çok kültürlü yani çok renkli bir imparatorluk. Ben birazcık hani New York'a da benzetiyorum o zamanın İstanbul'unu. Çünkü insanlar hani ben Rum'um ben işte Ermeniyim falan demiyor. Ben İstanbul Ermenisiyim diyor. Ben İstanbul Rum'iyim diyor. Ben veya Osmanlı Rumıyım diyor. Çünkü o bir medeniyet. O medeniyetin içerisinde müziğin de önemli bir rolü var. O müzik de ortak payda. Yani Rum'u, Ermenisi, Yahudisi bunların hepsi bir makamsal Osmanlı müziği üzerine eser yapmışlar. Ee, biz bizim müzisyenimiz, bizim konumuzda makam moskesi. Yani bunun içerisinde... Bu Türk'tür, bu Ermeni gibi bir ayırım yapmak benim e, şeyim Hatemi değil. Bu vaktiyle yapılmış, yapılmış. Hatta biraz asiklopedilere falan bakarsanız, işte Parsum diyor, işte Türk muskisine hizmet etmiş Ermenidir diyor. Halbuki bu onun da müziği. Yani bizim müziğimiz ama o bize hizmet etti falan gibi böyle bir saçmalık içerisinde. Biraz da bunu kırmak gibi bir ideal vardı içimde. Çünkü onların hepsi çok önemli besleyiciler ve yıllarca biz onların eserlerini dinleyerek zevklendik. Yani. Peki bu yeni Petraki projesinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi Petraki Lampadarios, Patrikhanenin Lampadariosu işte adı üzerinde. Çünkü o e, pa, Patrikhanedeki okuyucular yani hanendelerin e, içinde iki tanesi çok önemli. Bir tanesi Protopsartis denilen başhanende. Bir de lampada Darius bir ikinci bir hanede var. buna yani lider okuyucular. Petaki de bunlardan bir tanesi ve aynı zamanda da çok iyi bir neyse ee, Hatta e, duyduklarımıza göre Galata Mevlevi Hanesi'nde de ne yüflemiş yıllarca. Yani o devri düşünüyorum şimdi. Mevlevi kıyafetli insanlar arasında da bir tane papaz kıyafetli bir adam ne yüflüyor. Yani çok güzel bir, bir manzara muhakkak. Herhalde öyleydi. Hatta e, vefatında da Patrikhanede işte Ortodoks geleneğine göre bir cenaze töreni yapıldığı için bizim Galata Melevi dervişleri gitmişler izin istemişler. Biz de kendi dinimizle duasını yapmak istiyoruz diye. Onlar da o şekilde cenazeye katılmışlar ve hatta gömülürken de bir ney bırakılmış mezarına. Betaki'nin bilinen bizde Tiryaki adı altında bilinen üç beş tane eseri var. Benim, e, ben şu anda biliyorsunuz Rotterdam Konservatuarında aynı zamanda öğretim görevlisiyim. Bir e, Kıbrıslı talebem, e, böyle konuşurken işte tez yapmak istiyorum. Ya dedim başka bir konuya e, şey yapacağını bu konuda bir araştırma yapar mısın? Ve o da yaptığı araştırma sonucu bir papaz akrabasını buldu. Ve onun sayesinde de bir manastırda, ...kapalı kalmış, Petraki'nin kendi el yazısından yazdığı bir deftere ulaştık. O defterde de 350-360 tane eser var. Hem kendi besteleri hem de kendi devrinde bilinen eserler. Bunları Bizans notasından yazmış. İşte o talebemle biz onu Bizans notasından, Batı notasına... ...yani bugünkü Türk muskesinin kullanıldığı şeklinden... ...geçip onların hepsini inşallah... Daha başka eserde çalışacağız çalacağız ama Venedik'te şimdi bir seçim yaptık. Hı hı. Bu seçim yani makamlar üzerinde ama Rumca sözlü alanlarıydı. Ve enteresan bir konu daha yakaladım. Yani şimdi gerçi şimdi çok Osmanlıçılık dönemi ama bu ben bunu tabii bir tarihi olay olarak bakıyorum. Hani bir siyasi ideal olarak değil. E, o zamanlar mesela bir Rum mektebinde diplomatörü olduğunda Sonunda padişaha dua ediliyor. Devrim padişahına. O duayı yaparken de o dua bestelenmiş dualar var. Metiyeler var padişahlara. E, her devrim padişahı için yazılmış böyle bir sürü eserler var. Keşke onları da bir gün bulup çıkartsak hepsini. Ben mesela ee, o Petrakin'in defterlerinden bir tanesinde ee, birkaç tane metiye bulduk. Daha sonra da bir tane daha bulduk. Bir başka bir defterde. O da Sultan Abdülaziz'e yazılmış bir metiye. Ee, Rumca sözlerinden e, bin yaşa padişahım e, muti sana cümle alem. Muti yani itaat eden manası. Cümle alem sana itaat etsin. Gibilerde. Bu Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatinden dönüşünde okumuş bir Rumca dua. Ee, ya bunun gibi böyle çok enteresan e, müzikal dokümanlar var. Kayıt bekliyor muyuz bu sene sizden? Yani bunun kaydı yapıldı. İnşallah e, tabii biz de çalışacağız birazcık daha e, e, miksajı e, vesairesi yapıldıktan sonra bir CD olarak yayınlanacak. Bunu şey e, Venedik'teki Çini Vakfı yayınlıyor yani onların kendi yayınları içerisinde. Ee, peki mesela bu Petraki'nin e, eserlerini yorumlarken e, bizim CD'de duyacağımız şey ne kadar özüne uygun olacak ya da özüne uygun olmaya çalışıyor diye sorayım. Yani kendi sesinizi katmak var bir yandan, bir yandan da dönem tavrını yansıtmaya çalışmak var. Bunların arasında sizin müziklerinizde nasıl bir denge oluyor? Şimdi, şimdi bu sorduğunuz soru, ee, Batı'da biliyorsunuz bu son zamanlarda Batı müziğinde, işte ortaçağ müziği, var müzik, işte barok müzik falan gibi eski ilk barok dönemine falan meraklar başladı. Ve tabii o romantik devir sonrasında bir daha eskiye dönüş biraz zor oldu. Yani nasıl çalınıyordu, e, acaba estetiği neydi falan gibi. Arada bir kopukluk var. Bu bizim için geçerli değil. Çünkü bir estetik devamlılığı var. Yani bakanların aralıklarını, seslerini, formlarını biliyoruz. E, dolayısıyla... Yani o e, devrim müziğinin zevkini, neşesini yakalamakta, Batılıların ortaçağ müziğini yakalamakta çektiği zorluğu çekmiyoruz biz. Öyle bir sorun yok biz. Ee, bir de ayrıca tabii mesela Petraki'nin yazdığı teririm dedikleri sadece böyle hecelerle yapılmış seyirler var, makamsal seyirler var. Yani şimdi yaşayan bir Bizans kültürü var, şimdi Ortodoks kültürü var. Bunlar e, kiliselerde okunan bir şekil var. E, bizim kendi kültürümüzde olan var. Burada ilave ne olmuş olabilir? Hani belki onlar ney, kanun vesaireyle çalmıyorlardı da. Sadece okuyorlardı ama biz onu enstrümanda da ilave etmişiz. Yani bu genel olarak Türk müziğinde e, yüzyıllar boyunca yaşanılmış Tavır kaybının biraz abartılmış olduğunu düşünüyorsunuz belki de mi? Şimdi yine bakın yine oğlukta kavram karkacası var. Şimdi Türk müziği deyince Türk müziğin hangi dönemi? Yani şu son devir şarkıları mı? Ee, Osmanlı'nın son devir şarkıları mı? Mesela mi? Petraki döneminden. Fatih'de, <Gülüyor> 18 O yani biraz böyle 3. Selim neşesi e, o devirler. E, yani biliyoruz ki. E, ney, tambur gibi sazlar çok daimde. Kemençe o kadar değil. Kemençe daha sonra o zaman tavernalarda çalınan çok vulgar bir saz esasında. Laf da öyle. Ama ut, tambur, kemen, e, ney e, gibi enstrümanlar kullanıyor. Hatta Kemal yeni yeni girmiş o dönemlerde. E, yani enstrümantal olarak estetikte bir, bir şey, bir farklılık yok. Eserlerin formlarına da baktınız bakın. Mesela adam sassemayesi bestelenmiş. Yani semayesi formunun ne olduğunu biliyoruz. Peşcev bestelenmiş peşcev'in nasıl çalındığını biliyoruz. Yani onun için bir e, bir sıkıntı yok. Mesela Petrakin'in bir niyaven peşcev bir niyaven semayesi var. Yani çalmaya doyamıyorsunuz. Yani bir tekrar tekrar çalıyor. her çalışta bir ayrı bir zevk duyuyorsun. Peki biraz da şimdi daha farklı işlerinizden bahsedin. Yani bu ...kelimeleri sevmiyoruz aslında. Füzyon demek, sentez demek biraz e, yapay geliyor. Evet. E, fakat e, bu projelerde tabii bu sınırlar biraz daha genişliyor... ...kendi sesinizi ya da kendi yorumunuzu katma e, mevzuunda. Mesela Otomanya'yı ele alalım. Evet. İşte e, Türk müziği, e, İstanbul müziğiyle ya da nasıl tanımlıyorsak... ...geleneksel müziğimizle diyelim. Evet. E, caz, hatta bayağı sert böyle özgür doğaçlama estetiğinden çok beslenen bir caz yan yana duruyor bu alime nasıl çalıştınız mesela yani bu ikisi nasıl bir araya geliyor ya da nasıl hassasiyetleriniz vardı buna yaklaşırken şimdi iki şey var birincisi biz bu ülkede yaşıyoruz Türkiye'nin bir siyasi sınırları var ve 19. yüzyıldan itibaren bütün devletler kültürel dünyaların da böyle eri evir, evirip çevirep o siyasi sınırların içinde kısıtlamaya çalıştılar. Hani bir milli kültür hı hı. E, hı hı. Do, do, do, yaşatma açısı açısından. Hı hı. Benim çalışmalarımdan bir tanesi kültürel sınırlarımızın bu bu siyasi sınırların çok ötesinde olduğunu ortaya koymak. Yani ben İstanbul'da yaşıyorum ama benim kültürel dünyamda Hindistan da var, hı hı. benim kültürel dünyamda Magreb de var, Balkanlar da var, Kırım da var gibi ee, ve bunları yani tarihi olarak da biliyormusunuz Kırım var derken bir Tatar hanı, Gazikirayanın eserlerini çalıyoruz yani. Hı hı. Efendim e, Hindistan var derken e, Hindistan'ın da Moğol imparatorluğu kuran Babur şahın özel günlük defteri Türkçe. Gibi yani her seferinde de bir kültürel ve medeniyet dolayısıyla bir bağlantı var. Bir de bunun dışında salt olarak müzisyenlerin birbirleri buluşması var. Bu e, iki şekilde oluyor. Ya müzisyenler diyor ki benim sanatım kendi kültür dünyamla ilgili ben onun dışına çıkamam. Ama biraz caz jazz müzisyenlerinde böyle bir sınır yok. Dolayısıyla yani tanıdığımız caz müzisyenleri var, onlar beni kendi albümlerine çağırıyorlar, hadi kutsi gel beraber benim albümde çalıyorlar. Derken benim de öyle bir fırsatım oldu, bir e, imaj şirketinin sahibi Cemal'da yani işte stüdyom senin dedi gel ne zaman ne istiyorsan yap dedi. Hı hı. E ben dedi böyle bir olanak varken, hadi siz de gelin de bir de biz, siz bana uyarak bir proje yapalım dedi ve Otomanya öyle doğdu yani. Ee, esasında ana fikir müzisyenlerin buluşması ama onun ötesinde, onun ötesinde de bir şey daha var benim için, önemli olan. Çünkü diğer caz yapmaya çalışan arkadaşlar veya füzyon dediğiniz gibi yapmaya çalışanlar, kendi karakterlerini, kendi birilerini bırakıp başkalarına uyma çaresindeler. Mesela gitarla neyi bir araya geldiği vakit gitar armoni yapıyor, neydi o armonileri takip etmek zorunda kalıyor. Ben bunu tersine çevirdim, çevirmek istedim dolayısıyla. Yani <gülüyor> bir armoni benim yaptığım müziği eşlik edecekse o bana uyusun, ben armoniye değil gibi. Veya benim müziğimin belli özel aralıkları varsa, özel sesleri varsa benden çalışan, çalışacak yabancı müzisyen o benim o seslerime uyusun gibi. Tabii bu bir çalışma istiyordu. Bir de hani, bu işi yapmaya hevesli olacak müzisyen gerekiyor. Mesela ne bileyim o, otomanyadaki saksafon çalan Christoph Lauer'a e dedim ki bak işte biz caz çalıyorsak işte do diyesi şöyle basarız Si böyle böyle basarız gibi e, bir takım şeyler yaptık. O dinledi. Avd, ve hemen de yakaladı müzisyen insan tabii. Zaten cazın temelinde var. Blue notes dediğimiz olay da bizim olayımız yani. Evet. <gülüyor> Peki bunların yanında e, efsanevi bir neyzen ailesinden geliyorsunuz. Babanız, dedeniz e, bu müzikte e, ön, bu müziğin kendi zamanlarının çok önde gelen neyzenleri. E, bazen bu insanlar yenilikçi ya da özgür tutumunuzla bu yaptığınız işlerle yan yana koyamıyorlar. Sizce bu korumacı tavır ne kadar ve ne zaman gerekli ya da hiç gerekli mi? Bunun dengesini nasıl kuruyorsunuz? Bunlar biraz mahalle dedikodusu gibi geliyor bana. <gülüyor> Şöyle ki, şimdi vallahi iffetinden, namusundan şüphesi olmayan insana bir şey gelmez. O koruma olayı kendinden korktukları için onlar. Çünkü bir kültüre, bir, bir estetiğe, bir, bir ee, mirasa sahipsiniz. bunu kaybetme korkusundan yaşayamazsınız. O Biraz o mirasın Yaş, siz kendiniz zaten o mirası yaşıyorsanız sizin için hiçbir tehlike yok. Ama siz onu yaşamayıp sadece korumak için üstüne oturuyorsanız o zaman korkuyla yaşıyorsunuz. Ben öyle bir muhafazakar değilim. Bence tersine muhafazakârlık o, o kültürü yaşayabilmek ve yaşadığınız için de da bunu konuşabilmek. Yani insanlar şunu anlamıyorlar. Ben İngilizce konuşuyorum, Fransızca konuşuyorum, İtalyanca konuşuyorum. Şimdi ben o dilleri konuştuğum vakit İtalyan mı oldum, İngiliz mi oldum, Fransız mı oldum? Ben neyse oyum. Yani size Türkçe olarak ne söylüyorsam aynı şeyi ben başka dillerde de söylüyorum. E, müzikte de aynı şey. Ben benim kendi bir şahsiyetim var. Ben bunu başkalarından bir araya geldiğim vakit zaten aynı şeyi söylüyorum. Yani e, hani İngilizden başka İngilizce yanında gidince İngiliz oldum, İtalyan yanında İtalyan oldum değil ki bu. Öyle bir hevesim de yok zaten. Tabii ki o şekilde yani, sormadım ben zaten. Yani bize muhafazakar kesimin şüphesi o. Hani bir şey <gülüyor> pardon. Başka bir dilde söylendiği vakit, yani müzik dili için söylüyorum. Söyledim. Ha dayıva bu şey geleneği terk etti. o geleneğin temelinde bir mana var. O mana aynı kaldığım bir de istediğin dilde. Söyle kardeşim. Küçük müzik arası verip devam edelim. Hemen konunun arkasından. Ee, Otomanya'dan e, Semai dinleydim Kutser Güner neydi Christoph Lauer Saksafon Derya Türkan Kemençe Michel Godard Tuba Ve Snake diye bir enstrümanda Mehmet Emin Bitmez Ut çalıyor Yves Russo e, kontrbas çalıyor Hakan Güngör Kanunda Bruno Kayla e, Vurmalılarda Necip Gülses Tambur Ve Mark Nusef Davulları çalıyor Yine imaj etiketli 98'de kaydedilmiş Otomanya'dan Alt Sufi Jazz Project Yani bir Sufi Jazz Projesi Sema'yı dinliyoruz Sonra da röportaja devam Açık Radyoda türlü desiniz. Tekrardan Kutlu Er birlikteyiz. Ee, 52 doğumlusunuz. Ee, 1973'te Paris'e yerleşiyorsunuz. Hala da oradasınız zaten. Ee, bunun müziyenizde nasıl bir etkisi oldu sizce? Yani aslında içinizdeki müziyenin doğduğu, yaşadığı yerden uzakta olmak biraz. Ve şimdi bunu ben tersine olarak söylüyorum çünkü. E, siz tabii o 70'li yılların atmosferini, Türkiye'deki atmosferini pek bilemeyeceksiniz ama e, O zaman bizim yani benim çaldığım ney ve e, bağlı olduğum müzik kültürünün Yaşadığı iki kurum var İstanbul'da Birisi İstanbul Radyosu Birisi de Belediye Konservatuarı Bunun dışında bir şey yok Konser hayatı katıyan yok Sadece Elmadağ'daki şans sinemasında 15 günde bir yapılan bir konser var. Onun için hiçbir hayat yok. Şimdi ben oraya gittiğim vakit, Paris'te ve daha önce İngiltere'de bulundum. Ee, gördüğüm gibi canlı bir müzik hayatı var. Ve bu müzik hayatı da yani illa Chopin, Beethoven bir çalmak zorunda değilsiniz. Yani e, neyi ifleyerek de o müzik hayatının içine girebiliyorsunuz. Ve bana çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Ben çünkü 70'li, 74'lü yıllarda böyle senede neredeyse 200 konser falan yapıyordum bütün Avrupa'da. Ee, ve müziğin esasında dinleyici faktörünün ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Çünkü biz o zaman radyo da çalıyoruz. Radyo da bir mikrofon var önünüzde. O kadar başka bir şey yok. Yani sizi dinleyen bir insanın önünde çalmak ayrı bir zek. Gerçi o zaman işte müzik meclisleri vardı, özel meclisler, babamlar dolayısıyla gittim. Oradaki atmosferi de yaşıyordum. Yani çünkü hakikaten o müziği dinlerken büyük heyecan duyan insanların olduğu meclislerdi onlar. E biz onun sonra da konserle, Avrupa'daki konserlerde yaşadık. Yani ön sırada bakıyorsunuz, gözü açtığı insanlar, ki benim dünyamın insanları değil. E bu tabii bana çok şey kazandırdı. Eee... Um... Bir yandan da şeyi sormak istiyorum, bu aslında e, aklımda yoktur röportaj hazırlarken ama biraz sert bir dönüş olacak müzikten. Bu günümüzün ortamına gelelim şimdi. E, Türkiye'de e, herhangi bir siyasi gerilimde e, bir şekilde ilk müzik güme gidiyor zaten. Az önce de konuştuk işte futbol maçları devam ediyor. İşte, Esnaf hayatında devam ediyor, evlilik programları devam ediyor ama konserler bir anda iptal oluyor işte bu muhtemelen bu eğlence algısı yüzünden. Gerçi eğlence de devam ediyor başka bir şekilde ama siz siz böyle bir gerilimin müziğe direkt olarak yansıdığını görüyor musunuz Paris'te ya da uluslararası aranda? Özellikle aklıma şeyler geliyor işte geçtiğimiz aylarda Paris'te yaşadıklarımız geliyor böyle. Direkt bir e, ilişki var mı orada bu konuda? Şimdi tabii yani müzikten bahsederken yani, müziğin birçok canlıları var. Yani, bir eğlence müziği var, düğün müziği var, işte bilmem göbek atma müziği var yok, e, dans müziği var. Bir de bir ciddi bir klasik derin manalı bir, bir, bir muski var. Şimdi e, e, tabii ki böyle bir üzüntülü anda sizin göbek havası çalmanız birazcık hani abes olabilir. Hı hı hı. Ama dışarıda bakıyorsunuz şimdi bir e, e, matem gibi bir tören olduğu vakit işte birisi celloyla çıkıyor bir şey çalıyor. Bir serenat çalıyor birisi bir şey Yani müziğin öyle bir rolü de var esasında. Bir üzüntüyü bir matemi bir... E, ...dini e, manayı ortaya çıkaracak bir müzik müzik de var, yani bizim müzik kültürümüzde de var. Hı. Ama acı olan esasında Türkiye'de müziğin sadece bir eğlence aracı olarak e, kalabilmesi... ...ve e, çünkü o da popüler kültürün bir parçası çünkü. Yani ancak böyle iyi eğlenebildiğiniz vakit müzik var olabiliyor. Yani oturup dinlenecek bir müzik yok oturup dinlenecek müziğin de esasında böyle anlarda bir rolü olması lazım. Ama bizim idarecilerimizin nazarında müzik sadece işte o, o göbek atma anına herhalde Peki, uyuyor. <gülüyor> Peki konserler üstünden gidelim tekrar. Sizin projelerinizde, üretkeninizde ki takip edemiyoruz zaten bazen konser kayıtları çok dikkat çekiyor onun sanki stüdyo kayıtlarına nazaran üstüne gidiyormuşsunuz gibi bir hal var. Bir stüdyo abimine göre avantajı nedir bu sizce? Ya da neden o tarafa eğiliyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz bu hani bir kanal kaydı diye bir şey çıkarttılar. Herkes geliyor teker tekerle çalacaksa çalıyor gidiyor. Abi çok temiz kayıt oldu diyorlar. Ben o temizlik beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren müzisyenlerin buluşması. Bir arada çalarken bir interaktif bir, bir heyecan var veya birbirinize olan bir etkileşim var. O ortadan kalktığı vakit zaten müzik hayatını kaybediyor. Yani e, onun için ben mesela son albümlerimin neredeyse tamamı bir konser kaydıdır. E, mesela bu son yaptığım işte bu Petraki kaydı filan, onda bir konser gibi e, birçok mikrofon yerleştirerek tek seferde yapıyoruz. Öyle kanal kaydı, sen bunun üstüne çal, onun üstüne çal, yok. Tamamdır Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz ben için Ben teşekkür ediyorum programımızın Güzel geçmesini diliyorum Gülerde yapacağınız programların da güzel geçmesini diliyorum Umuyoruz çok sağ olun Tekrar geldiğiniz için Petraki de bekliyor olacağız İnşallah, inşallah. Kuts Erguner'le olan röportajımızı Dinlediniz Tarihini de atalım 5 Nisan Sabahı yaptık röportajı Şimdi de daha klasik bir icra çalışmasıyla veda edelim size. Kemani Tatyos'un eserlerini yorumladıkları, icra ettikleri Tatyos Efendi külliyatıdan parçalar dinleyeceğiz şimdi. İkisi de ilk bir çalışma bu. Birisi saz eserleri, birisi vokal eserleri. Biz bir Uşak Taksim dinleyeceğiz. Kutser sonra da Melihat Gülses'in. Soisttiği de kutser güner ansambul'dan gamzedeyim deva bulmam deyip feda edeceğiz haftaya görüşmek üzere. Elen beni Belk etsini Hiç defa